17 yaşında bir lise öğrencisidir. İki yıl önce bedeninde hissettiği bazı ağrılar sebebiyle doktora başvurmuş fakat ciddi bir rahatsızlığının olmadığı söylenmişti. Bu duruma rağmen Hüseyin bedenini dinlemeye devam etmiş, kolunda, başında, bacağında, karnında veya herhangi bir yerinde bir ağrı ya da sızı hissettiğinde ciddi bir hastalığın olduğunu düşünmeye başlamış. Her sorun hissettiğinde hastaneye giden Hüseyin'e kayda değer bir teşhis konulamamış. Aynada kendini izleyen ve yüzünde, boynunda, sırtında bir sivilce dahi çıksa kötü bir hastalığa yakalandığını düşünüp kaygılanıyormuş. Bu durum gittikçe artmış ve ailesi artık Hüseyin için endişe etmeye başlamış. Hüseyin ciddi bir hastalığının olduğunu fakat doktorların bunu bir türlü anlayamadığını söyleyip duruyormuş. Her insanın yaşayabileceği bir baş ağrısı olsa, beyninde tümör olduğuna, yorgunluk, halsizlik hissese, kanser olduğuna, bir baş dönmesi veya kalp çarpıntısı yaşasa felç olacağına, beynindeki bir damarın tıkandığına inanıyor ve bunun için kaygılanıyormuş. Son birkaç aydır bu kaygıları yüzünden ders çalışamayan ve kendisini sosyal hayattan izole eden Hüseyin, internet sitelerinde gezinerek kendisine teşhis koyuyor, bir hastalığı olduğuna ailesini ve çevresini inandırmaya çalışıyormuş. Evet bakalım uzmanımız bugün hastalık hastalığı yaşayanlar için neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor. Merkeze yani selamlar, muhabbetler dileyerek yine bir adım adım insanla bizler geldik canlı canlı yüreklerinize, zihinlerinize, ruhlarınıza dokunmaya niyet ettik. Bismillah diyelim bugünkü yayınımız için ve bugün hastalık hastalığını konuşacağız ve bize eşlik edecek uzmanımız ise Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız olacak. Sizler ise adım adım insan Instagram hesaplarından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz diyorum. Tekrar ekranlarınızın başına hoş geldiniz derken hocama dönerek. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de Sizi gördük. Çok çok daha iyi olduk hocam. Ee, yayına başlamadan hmm. önce hocam eli boş gelmemiş. Evet. Bir hediye ile gelmiş siz kıymetli izleyenler için. Ona teşekkür ediyorum öncelikle kendi Söz adıma ve ekip arkadaşlarım adına. Şöyle bir kitabımız var bugün. Depresyondan çıkış yolu. Hocamın son kitabı ve yeni çıktı yaklaşık 2-3 ay kadar evet. önce değil mi evet. hocam? 5 kişiye bu yayını izleyen... Sosyal medya hesabımız olan adım adım insana, arkadaşlarını böyle etiketleyen bir post atmış arkadaşlar sosyal medya hesabımıza. 5 kişiye hediye gidecek. Bunu duyurmuş oluyorum. Ee, i̇nşallah böyle depresif duygularınızdan arınmak için kendi kendine yardım kitabı. Böylelikle hem hocama hayırlı olsun diyorum kitap için tekrar. Böyle hizmetleriniz daim olsun. Kaleminize yüreğinize sağlık. Sağ, olun, sağ olun. Bu bir seri e, Sosyal Kaygı kitabı da çıktı. Hı hı. Kadir hocamızın Kadir Özdel. Aslıhan Dönmez hocamızın Yeme Bozukluğu çıktı. Bundan sonraki seri e, takıntı bozukluğuyla devam edecek. Böyle inşallah e, hemen hemen bütün rahatsızlıkları yavaş yavaş kapsayalım istiyoruz. İnsanlara ulaşabilir, onlarda bir nebze bir etki ulaştırabilirse en büyük mutluluğumuz o tabi. Ne güzel. Amacımız Ve dikkat o. ettiğim gibi bu seriyi de Türkiye'de ve dünyada en yaygın görülen evet. psikolojik rahatsızlıklar. Buna dikkat çekiyor. E, i̇ki gün önce bir danışanım bana şöyle dedi çok mutlu oldum. Hı. İlk Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa kitabı için. Evet. Hocam dedi o kadar anlaşılır bir kitap ki hani Herkes hemen herkes anlayabilir çok iyi başarmışsınız dedi onu o dili tutturmayı hani herhangi bir özel bilgi tıp bilgisi olmasına gerek yok. Onu duyunca da daha memnun oldum. Ee, yani hedef o zaten. Aynen öyle. Ben bunun için ayrıyeten teşekkür ederken danışanlarıma önerdiğim kitap listesinin başlarında. Evet. Farketüşün evet. hisset yaşa. Ee, ve efendim bu hediyemizi de duyurmuş olduk. Ee, ekranları başındakiler lütfen sosyal medya hesaplarını da aynı anda açın ki bu hediyeye talip olun. İnşallah ekip arkadaşlarımız gerekli çekilişi yaptıktan sonra yine sosyal medya hesabımızdan e, kitap hediyesi gidecek isimleri de açıklayacaktır diye söylemiş olalım. Ve ee, Hüseyin 17 yaşında bir lise öğrencisiydi. Biz onunla öykümüze başladık. Bir hastalık hastalığı belirtileri gösteren durumu vardı evet. öyküsü. Ee, böyle de başlayabiliriz dilersiniz ama bir hastalık hastalığının tanımını yaparak başlayabiliriz hocam. Tabii. Benim sorularım mevcut. Böyle 8 tane sorum var. Şimdi e, kişi de e, kendisinin hasta olduğu ya da hastalanabileceği düşüncesi ana özelliği ve sürekli bununla uğraşma. Tabii böyle bir e, düşünce olunca yani her an hastalanabilirim ya da belki de şu anda hastayım ve tespit edilmeyen bir durumum olabilir. Hani bu nereden çıkıyor olabilir? Bir dış kaynaklardan olabilir, i̇şte mesela şu anda Covid hastalığı çok yaygın dolayısıyla ister istemez herkesin aklına gelebilir. Bunun dışında kendi geçmişindeki bir takım tecrübelerden olabilir, çevresinde hastalanan bir arkadaşı olabilir veya tanıdığı bir insan hastalanabilir. Veyahut da kendisi bir hafif düzeyde bir şeyler yaşıyor olabilir. Yani ciddi olmayan bir takım hastalıklar. Çünkü insan vücudu çok gürültülüdür. Ve bizim yaşadığımız her belirti, her bulgu, her ağrı, her sızı ciddi bir hastalığa işaret etmez. Hani ciddi olmayan, önemsiz olan ağrılar, sızılar, belirtiler çok daha yaygın. Ciddi hastalıklar çok daha nadir. Hı hı. İşte bu rahatsızlıkta kişi... Şu ya da bu şekilde bazen bir belirti olarak bazen de belki de sadece bir şeyleri duyarak kendisinde de bir hastalık olabileceği veya hastalanabileceği fikrine kapılıyor. Onun ardından maalesef çok kendisini olumsuz anlamda etkileyecek bir sürecin içine giriyor. Bu sürecin de en temel özelliği kendine odaklanma, kendi bedenini dinleme, belirtiler açısından kendisini tarama. Şimdi... Kendimizi taradığımızda da muhakkak dediğim gibi bir şey buluruz. Yani hiçbir e, rahatsızlığımız olmasa bile şu anda oturup e, hani belli bir vücut parçamıza odaklansak. Hani biz bunu bazen deney olarak da yapıyoruz. Belli bir vücut parçası kişinin hiç olmadığı. Eli olabilir, burnun ucu olabilir, ayak tabanı olabilir, sırtı olabilir. Birazcık odaklanalım. Dikkatimizi oraya verelim. Efendim uyuşmalar, karıncalanmalar, yanmalar, hafif ağrılar... Hissetmeye başlarız. Şimdi bunu fark ettiğinde kişi acaba ne oluyor? Bende bir şey mi var? Ve bu konuda yani kendisinde bir şey olup olmadığı konusunda mutlak bir garanti altına almaya çalışıyor. Kendisi araştırıyor, öğrenmeye çalışıyor, doktora gidiyor. Doktor muayenesinde eğer ciddi bir şey olmadığı, sıradan bir şey olduğu ya da herhangi bir rahatsızlığı olmadığı söylenirse... Tabi bu genellikle çok olumlu netice vermiyor. Çünkü genelde böyle kişilere söylenen e, nedir? Bir şeyin yok. Şimdi. Hatta çok sağlıklısın dediğin evet. zaman sinir olurlar değil mi? Şimdi bir şeyin yok tabi e, var hissettiğim şeyler var diyor. Bir şeyin yok ne demek? Hani şöyle düşünün işte stüdyoda şu anda bir patlama oluyor. Ben diyorum ki ne oldu diyorum. Size bir şey yok önemli değil hocam diyorsunuz gibi. Hani Öyle bu beni diyor. rahatlatmaz. Hı -hı. Ee, ne olabilir işte e, dersiniz ki ya orada bir e, alette bir küçük bir elektrik patlaması oldu. Hallettik. O zaman ne olur rahatlarım. Ama bu kişiler doktora gittiğinde genelde söylenen şey bir şeyin yok. Ha, biraz daha zorlarsa psikolojik. Peki psikolojik dendiğinde bu kişinin anladığı ne? Böyle bir şey yok. Sen kafandan o, uyduruyorsun. O zaman iş daha da şey oluyor. Doktorlara karşı öfke oluyor. Hmm. Bana inanılmıyor gibi e, düşünüyor. Ve bir mücadele başlıyor. Belli bir noktadan sonra bu sefer sağlık sisteminin dışına çıkıp kendi kendine bir takım teşhisler koymaya başlıyor ki o aşamadan sonra zaten süreç iyice çıkmaza giriyor. Neden çıkmaza giriyor? Çünkü bir kişinin kendisine tıbbi teşhis koyması mümkün değil. Hani ben hekim olarak bile kendi kendime teşhis koyamam. O kadar bilgim olduğu halde veya bir şeyler düşünebiliriz ama Ciddi bir durumunuz varsa eninde sonunda siz de doktora gidip orada muayene olursunuz. Şimdi o süreç başladığında da şöyle bir şey oluyor. Şimdi e, diyelim işte bir elektrik elektronik mühendisini düşünelim. Hı hı. İşte 5 yıllık mühendislik eğitimi alıyor. Efendim hazırlık eğitimi de alırsa 6 yıl. Şimdi ben tutup mesela bir elektrik mühendisinin yaptığı işi yapmaya kalkışsam bir iş yerine girip elektrik mühendisi olarak çalışmaya kalkışsam ne olur? Elime yüzüme bulaştırırım. Evet. Kötü olur sonuç. İşte bu kişiler de şunu yapmaya çalışıyor. Ee, kendi edindiği internetten eşten dosttan bildiği kadarıyla okudukları kadarıyla kendi kendine doktorluk yapmaya başlıyor. Hı hı. Tıp eğitimi de 6 sene işte hazırlık olursa 7 sene. Şimdi bir kişinin 7 yılda ki yeni mezun bir doktoru düşünün hani o da çok aslında daha yetkin değildir zaman içinde. İşte belli tecrübe bir dalda yani. ne bileyim ihtisas yapıyor, mecbur hizmet yapıyor, tecrübe ediniyor bir noktaya geliyor. Yani sadece 7 senelik de bir eğitim değil, 7 yıl eğitim üzerine teorik eğitimin üstüne pratikler falanla belki bir 10-15 senede bir doktor hani o teşhis koyabilecek yetkinliğe geliyor. E peki şimdi hastalık kaygısı bozukluğu diyoruz artık bu tür rahatsızlığı. Hastalık kaygısı bozukluğu olan kişi ne yapıyor? Hani amatör bir şekilde... Kendi kendine okuduklarıyla duyduklarıyla sağdan soldan kendine teşhis koymaya çalışıyor. O zaman da işin içinden e, çıkılmaz hale geliyor maalesef. Hı hı. Hem endişeleri devam ediyor. Anlık mesela niye okuyor bir kişi ya da niye araştırıyor? Hani orada bir şey duyayım da rahatlarım. Hı hı. Fakat orada okuduğu ya da duyduğu şeyle belki bir kısmı rahatlarken yeni yeni korkular başlıyor. Hı hı. Diyelim işte baş ağrıları var efendim e, doktora gidiyor doktor e, ağrınız yok diyor işte baş ağrılarının diyor %92-93 sebebi gerilim baş ağrısıdır. İşte sizinki de gerilim baş ağrısı. Stres kaynaklı evet. yani diyor. Kas gerilimine bağlı. Önce rahatlar gibi oluyor sonra e, tamam da %92-93 e, %7 ne oluyor ya %7 evet. o %7 nedir? Efendim beyin tümörü. Peki beyin tümörü nasıl tespit edilir? Diyelim internete giriyor. İşte, beyin tümörü ancak e, beyin tomografisi ile tespit edilebilir. İşte insanların e, efendim hiçbir belirtisi olmayıp sadece tomografi ile işte tespit edilen beyin tümörleri olabilir. Beyin tümörleri bazen baş ağrısı şeklinde de belirti verir. Buyurun e, amacı neydi o %7 demeyeyim değil miyim onu anlamak için ama duyduğu bilgilerle acaba beyin tümörü mü? Hı hı. Bu sefer e, doktora gittiğinde şöyle bir şey de olur doğrudan doğruya mesela kendine tetkik istemek Beyin bana efendim tomografi yapın e şimdi doktor tomografiyi ise yapar çünkü tıbbi teşhis koymada belli aşamalar var şimdi bir o rahatsızlığın öyküsünü dinlersiniz nasıl oldu nasıl başladı nasıl seyretti Arkasından bulguları değerlendirirsiniz. Gözle görülür bir şey var mı? Muayene edersiniz işte tansiyondu, nörolojik muayeneydi. Son aşama nedir? Gerekli görürseniz laboratuvar tetkiki istersiniz. Laboratuvar tetkiki nedir? İşte MR'dır, tomografidir, kan tetkikidir vesaire. Onlardan sonra da tanınızı koyarsınız. Şimdi bu kişilerde yine şöyle bir şey var. Eğer bir doktor sadece ve sadece beni dinleyerek ve muayene ederek... Bir, bir şeyin yok dediyse ya da bir şeye gerek yok dediyse yanılıyor olabilir. Kesin bir teşhis ancak ve ancak muayene ve sonrasında tetkikle konur gibi bir takım e, yanlış fikirleri olabilir. O zamanda ne oluyor? Doktorun söyledikleri hem doktora gitme hem doktorun söylediklerine de inanmama, güvenmeme. E, maalesef böyle bir sağlık kaynaklarını aşırı tüketme. Bir noktadan sonra artık orayla... Çatışmalar artınca ve netice alamayınca maalesef kendi kendine e, tedaviye yönelme. Sağdan soldan duyduklarıyla işte ne bileyim kendisinde e, diyelim bir belli bir rahatsızlığın olabileceğini öngörüp işte kendi kendine bir takım takviyeler kullanmak, ilaçlar almak gibi yollara başvurabiliyor insanlar. O zaman daha da problem çünkü herhangi bir şey bir vitamin bile olsa gerekliyse kullanılır, gereksiz yere alınan her türlü ilaç vücuda yarar yerine zarar verir. Evet belki de toksik olarak değil mi? Depolanıyor bu Tabii. hocam. Tabii. Vitaminlerin de bir kısmı öyle. Evet. Belirtileri de kısmen anlattık aslında. Evet. Bir hastalık hastalığı yani hastalık kaygısı, bozukluğu olan kişiler nasıl davranır, nasıl e, hisseder, nasıl algılar, bütün bunları anlatmış olduk. Biraz nedenlerine girelim. Evet. Sonra belki Tabii. ilerleyen dakikalarda Hüseyin'in durumunu değerlendirip, Hüseyin en sonunda artık evet. psikolojik diyecek ve size başvuracak. O zaman yüzleşeceğiz biz. Genetik midir, öğrenilir mi? Bunun e, kaynağı nedir? Neden insan Hastalık kaygısı bozukluğu yaşar. Şimdi genel olarak kaygı bozukluklarında çünkü bu bir tür kaygı bozukluğu aslında takıntı bozukluğuyla kaygı bozukluğu arasında yer alan e, bir şey. Eskiden hipokondriyazis denirdi işte hastalık hastası da deniyordu. Şimdi hastalık kaygısı bozukluğu gibi bir ada e, ad ver, verildi çünkü hipokondriyak biraz daha hani artık ee, insanların kabul etmek istemediği yani bir etiket gibi işte hipoondriyak Hani çok hoş bir şey değil O nedenle şimdi daha e, böyle tarafsız daha e, insanları da rahatsız etmeyeceği e, düşünülüyor. hastalık kaygısı deniyor şimdi hastalık kaygısı bozukluğu bütün kaygı bozuklukları ve her şey yani bütün ruhsal rahatsızlıklarda az ya da çok genetiğin rolü var ama çok belirleyicime değil asıl e, bir takım, Erken yaşantılar ne olabilir bunlar bir kendisinde veya önem verdiği bir kişide ciddi hastalıklar olması ne bileyim işte 10 e, yaşında işte dayımı kaybettim amcamı kaybettim teyzemi kaybettim ne oldu İşte doktora gitti efendim bir şeyin yok dendi ama arkasından işte beyin tümörü çıktı kanser çıktı kalp krizi çıktı. Böyle bir takım yaşantılar, hikayeler ya da kendisiyle ilgili bir yanlış teşhis olması durumu. İşte doktor bana bir şeyin yok dedi ee, ne bileyim 11-12 yaşında. Daha sonra işte başka bir doktora çık gittik arkasından meğerse ciddi bir şeymiş. Ve hatta o doktor dedi ki işte daha gecikseydiniz bu çocuğu kaybedebilirdik, ölebilirdi vesaire. Evet. Bu bizzat kişinin yaşadığı olaylar. Çünkü bizim... Ee, bu rahatsızlık bizim kendi bedenimizle ilgili algımızla çok önemli. Eğer ben bedenimin dayanıklı olduğuna inanıyorsam hı hı. E, bu rahatsızlığın gelişme olasılığı zor ama her an hastalanabilirim. Benim vücudum dayanıksız, zayıfım, her an her yerden hastalık gelebilir gibi bir inanç e, varsa bende bu rahatsızlığın gelişmesi daha kolay. İşte bu nasıl oluyor? Bir kişinin tecrübeleri olabilir, kendisinin hastalık geçirmesi, hastanede yatması vesaire. iki anne babanın tutumuyla da olabilir. Hmm. Mesela e, diyelim ben ne zaman bir şeyim olsa hemen işte annem babam telaşlanırdı, doktora götürülürdük. E, sürekli e, sağlık konusunda uyarıldım, sürekli üzerime titrendi, benim işte zayıf bünyeli olduğum söylendi gibi. Ee, öykülerde görebiliriz. Ha, bu eğer e, belli bir boyutun belli bir düzeyin altındaysa e, kişi onu zamanla e, hani beden sağlığı da yerindeyse atlatabilir. Evet. Ama varsayalım bu etkiler çok güçlüyse ya da e, diyelim işte kişi bunu aştı ama arkasından 20'li 25'li 30'lu 40'lı yaşlarda kendisinde bir e, bir hastalık geçirdi ya da bir yakınında bir hastalık hmm. oldu. Çok yakın arkadaşını kaybetti. O örtük duran uyur durumda olan zayıflık bedensel zayıflıkla ilgili inançlar aktive olabiliyor. Ha, arkadaşıma olduysa işte arkadaşım efendim gayet sağlıklıydı. Aynı iş yerinde çalışıyorduk. İşte benim karşı masamda oturuyordu. Başı ağrıdı ve bir gün sonra işte beyin tümörü oldu. İşte ne bileyim ondan sonra 1-2 ay içinde acı çekerek öldü. Hiçbir şey yoktu işte pankreas kanseri çıktı. Hatta tabii bunu daha da alevlendiren şöyle şeyler de olabilir. Özellikle yapılan tıbbi hatalar vesaire. Hmm, Şimdi maalesef. gün bir gün içinde binlerce belki yüz binlerce doğru teşhis konuluyor. Doğru tedaviler yapıyor ve insanlar sağlığına kavuşuyor. Bunların hiç haber olduğunu gördünüz mü? Efendim Ahmet Bey doktora gitti doğru teşhis konuldu ve tedavi oldu. Ama ne haber diyoruz? değeri yok ki bunun diyecek. Evet yanlış teşhis konuldu işte ve öldü. Hı hı. İşte 23 tane doktora gitti bir şeyin yok dendi daha sonra anlaşıldı ki aslında onda efendim çölyak hastalığı vardı işte tıp ıı, çaresiz kaldı gibi gibi. Bunlar haber olur. Kişi bunları görünce ne oluyor? Aslında bunlar nadir olaylar ama biz bir şey çok görüyorsak biz bunun nadir olmadığına inanırız. Genel genel bir kanıya dönüyoruz. Evet şimdi benim eğer iş arkadaşım hastalandıysa Hı -hı. ben o zaman onun sık olduğuna inanırım. Hı -hı. Hani belki de hiç kimse de yok bana denk geldi Hı -hı. tesadüf hani ki şey gibi piyango çıkması gibi. Ama ben onu yaşadığımda benim için artık o yüzde yüz olur. Hani... Kendisi bir hastalık geçirdiğinde kişinin de oluyor yani ben demek ki özellikle erken dönemde yaşanan hastalıklardan sonra demek ki ben her an hastalanabilirim artı hastalık hastalığında bir diğer bileşen de var. Bu arada doktorlar da bunu atlayabilir ya da yanlış teşhis edebilir. Evet. Hele bir de öyle bir tecrübesi varsa. Hı hı. Temelde bu etki. Evet şöyle dinleyince zaten bunları siz anlatırken onların da bu ifadeleri duyuyoruz. Biz evet. ikna etme yoluna gitme yani ona inandırma çevresindekileri. Çevresindekilerin de inanmama Tabii. durumu. Şimdi bize en saçma gelen şey bile olsa evet. yakınları olarak veya psikiyatr olarak veya psikolog olarak. Hı hı. Bir kişi belli bir belirtiyi sergiliyorsa belli bir inancı varsa muhakkak onun kendi yaşantısından tecrübesinden bir içsel bir gerekçesi vardır bir evet. yaşadığı bir şey vardır biz işte psikoterapide psikiyatride bir anlamda o kişinin kafasının içine girerek onun o iç mantığı nedir niye öyle inanıyor önce onu anlamaya çalışırız onu anlamadan tedavi olmaz. değil değil mi hocam? Peki biraz risk faktörlerinden de bahsetmiş olduk aslında evet. nedenleri artı risk faktörleri. Çocukluk yaştaki o travmatik olaylar belki sağlıkla ilgili. Ee, çok e, yaygın olarak gördüğümüz e, birinci derecede akrabalarındaki kanser olması evet. ve vefat etmesi kanser genetik bir e, rahatsızlık Tabii. olabilir. Bende de çıkabilir kaygısıyla. Çok her doğru. ağrısını dinleme. Bunun en çok yaygın olarak ben e, evet. baktım danışanlarda da var. Şimdi İnne biyolojik bu. olarak bazı insanlar ağrıları, sızları daha yoğun yaşayabiliyor. Hı -hı. Hani biyolojik etken derken onu da düşün bu da genetik bir şey hı. ama e, mesela bir kişi de hastalık hastalığı şöyle de olabilir hastalık kaygısı kendisine hiçbir belirti olmayabilir evet. o anda ama diyelim annesinde kanser var vesaire hele de genetik geçişi varsa orada da kaygılanabilir peki şimdi bu hastalıkla ilgili kaygılara ne zaman biz hani rahatsızlıktır diyoruz hı hı. çünkü Efendim annesi anneannesi teyzesi e, diyelim meme kanseri evet, bir evet. E, kadının ve kendisi de kaygılanıyor. Ne var canım boşver denemez çünkü genetik bir bileşen olabilir. Ve haklılık payı olabilir tabii, buradaki tabii. endişede. Şimdi burada e, kilit nokta şu Şimdi böyle bir şey olduğunda kişi ne yapar? Doktora gider doktor der ki ya senin e, o kanser genetik türde değil gerek yok ya da der ki Evet bunun genetik bir şeyi olabilir. Ee, istiyorsan hani işte belli bir yaştan sonra bu yaş işte 40'tır, 50'dir, ondan sonra çıkar. İşte doğurganlık dönem bittikten sonra istiyorsan ameliyat yapalım der. O da onu önlemiş olur. Rafa kaldırır. Şey bu. Hastalık kaygısı olduğunda problem şu işte kişi o noktada durmuyor. İşte ya doktor atladıysa ya kırkından önce çıkarsa ya daha önce ameliyat olmalıysam hı hı. uğraşmaya başlar. Bir diğer boyutu ne? Bütün hayatının merkezi o haline gelir. Sürekli onu düşünmeye başlar. Dikkatinin hepsi kendi vücudundadır, kendini gözlemlemeye başlar. Doktor der ki mesela ya arada bir kendini muayene et yokla yılda bir de kontrole gelsen olur. Yılda bir efendim mamografi çekeriz ama kişi orada durmaz. Daha sık gider efendim gider. Bir, ikinci bir doktor görüşü alayım der. O olmaz üçüncü görüş alır. Ve e, kaygı duymaya başlar, özel hayatı etkilenir, aile hayatı etkilenir, iş hayatı etkilenir, kendisi ızdırap çeker. İşte o zaman biz hastalık kaygısı bozukluğu diyoruz. Biraz tanıyı koyma şeklimizden bahsettik sanırım değil mi? Evet. Tanı evet, böyle konulacak. Evet. Biraz daha kendi bireysel, özel, sosyal Kesinlikle. alanlarının e, aksaması. Çünkü bakın e, mesela hastalanacağına ilişkin. Kaygı duymayan bir insan var mıdır? Ben duy, duyarım sık sık. Yani hele salgın döneminde evet, daha çok arttı hepimiz bu. Hepimiz duyuyoruz ama evet. ne oluyor bu arada bir aklımıza geliyor evet. ve aklımıza geldiğinde de çok uzun süre zihnimizi meşgul etmiyor. Evet. İşte hastalık kaygısı olduğunda sürekli bu konuyla meşgul zihin yani e, odak orası. Dikkat oraya yönelmiş sürekli ya hastalanır mıyım hastalanırsam ne olur acaba ne yapsam bir şey eksik mi yaptım şu muayeneyi de mi olsam Hangi, bir bakayım bir daha mı doktora internete gitsem. bir daha mı doktora gideyim yani problem şu o düşünce sürekli zihni meşgul ediyor sürekli kafada kurulmuş. ve takıntılı düşüncelere evet. dönüşmüş olur. Ve ileriye dönük olumsuz düşünceler tekrarlayıcı şekilde devam ediyor hem şimdisi hem de geleceği evet. aslında mahvolabiliyor. Ee, peki biraz da şuna gireceğiz tanıyı koyma şeklinden de bahsettikten sonra kimlerde daha çok görülür? Yani burada herkes bu rahatsızlığa yakalanabilir mi? Biraz miza çözümleri, evet. genetik faktörden falan bahsettik bunu ama bir de yapısal olarak hangi tür insanlar buna daha yatkın? Şöyle bir şey belki bir hani kişilikle ilgili faktörler eğilimler söz konusu diyelim daha böyle. Mükemmeliyetçi, detaycı, belirsizliğe tahammül edemeyen kişilerde daha fazla olabilir. Ne gibi? İşte aslında tıp bir kişinin hasta olmadığını söyleyemeyiz biz bir kişinin. Hani ancak şunu söyleyebiliriz, hani elimizdeki muayene imkanlarıyla ve tetkiklerle herhangi bir hastalık belirti ya da bulgusunu saptayamadığımızı söyleyebiliriz ancak. Biz bir kişinin hasta olduğunu söyleyebiliriz aslında. Çok enteresan bir tıp uzmanından evet. çok e, önemli bir bilgi bu. E, hasta olmadığını söylemek herhangi bir insan için çok zor. Çok Çünkü zor. bizim diyelim işte yapılabilecek en ileri tetkikleri yapsak bile hı hı. belki de o tetkiklerin henüz göstermediği bir rahatsızlık hepimizde olabilir. Hepimizde. Evet. E, peki buna rağmen nasıl e, yaşıyoruz? Olmadığımızı varsayalım. Harsin. Başka yolu yok. E o zaman ne yapacağız yani her gün tetkike mi gireceğiz? O zaman böyle bir hayat zaten hayat olmaz. E, dolayısıyla belirsizliğe tam müsüzlük. Ama dikkat edin belli bir konuda yani sağlık konusundaki belirsizlik. Bu kişilerin e, inançları şudur bir insanın sağlığı ile ilgili emin olması yüzde yüz emin olması Hı. gereklidir. E, halbuki böyle bir gereklik yok ve mümkün de değil yani bu ne gerekli ne de mümkün sağlığımız için yaşamıyoruz değiliz. zaten evet. değil mi hocam hayatta bunun için yok ee, mu? şimdi evet. bunun dışında hani dediğim gibi bir takım faktörler vardır ki diyelim siz e, vücut yapısı olarak çok belirti ve bulgu yaşamaya eğilimli olabilirsiniz ve e, bunun üzerine hafif bir takım rahatsızlıklar deneyimlerle bu rahatsızlık ortaya çıkabilir ha Öyle bir eğiliminiz olmadığı halde çok travmatik bir olay yaşayıp aslında çok yatkın olmadığınız halde bunu yaşayabilirsiniz. Hani Gerçekten diyelim ciddi bir tıbbi hataya maruz kalmak gibi. Hiç öyle bir eğiliminiz olmadığı halde. Diyelim işte bir çok ağrılar, acılar içindesiniz. İşte doktora gidiyorsunuz, doktor önemli bir şey değil diyor, geçer diyor. Ağrı kesici işliyor ama iki gün sonra anlaşılıyor ki aslında ne bileyim bir apandistiniz var, iç kanamanız var. İşte arkasından ameliyat oluyorsunuz, ameliyat zor geçiyor ağrılı bir iyileşme süreci. Düşünün bu bir travma. Bazen de hakikaten aslında kişide... Böyle bir eğilim olmasa da çok ciddi bir travma sonrası oluşabilir. E, oluşabilir. O yüzden şu kişiler değil de aslında biraz hayat örüntüsüyle ilgili evet. tecrübeleriyle de yatkınlıkla ilgili. yaşanan travmalar arasındaki etkileşime bağlı. Hmm, evet. Peki efendim bizler Profesör Doktor Hakan Türkçapar'la birlikte hastalık kaygısını konuşurken, hastalık kaygısı bozukluğunu artık konuşurken sizler tabii ki bizlere sorularınızı yazabilirsiniz. Eminim şu an ekranları başındakiler diyorlardır ki evet hastaneye gidenlerden bahsediyorsunuz, sürekli tetkik isteyenlerden bahsediyorsunuz, e, gözle görülür somut bir rahatsızlığı olmayıp teşhis almayan insanlar var ama ben de hastalığa yakalanma kaygısı yaşıyorum ama Hastane korkum da var. Bununla yüzleşemiyorum, gidemiyorum diyenler de var. Biz bazen danışanlarımızdaki psikolojik rahatsızlıkların derinliğine baktığımız zaman ben mesela şunu çok merak ediyorum. Kesinlikle bir D vitamini, bir magnezyum, bir B12, bir ferritin değil mi hocam? Tabii. Bunlar ne durumda? Mineral seviyesi ne durumda? Depresif duyguda buna bakıyoruz. Şunu duyabiliyorum. Ben hastaneye gidemem. Hı hı. Neden? Ya kötü bir şey çıkarsa. Evet. Şimdi bu da farklı bir versiyonu. Şimdi aslında bu rahatsızlığın iki alt tipi var. Hı hı. Bir tanesi tıbbi bakım ve güvence arayan tip Hı -hı. sürekli doktorlara giden. ikinci alt tipi de kaçınan tip. Hı -hı. Yani sürekli hastalıkla düşüncesiyle meşgul olur ama doktora gitmeye de korkar, Hı -hı. çekinir. Aynen sizin dediğiniz gibi ya bir şey çıkarsa Hı -hı. korkusuyla. Şimdi bizim e, bu rahatsızlığı olan bireylerde e, çünkü bu da mahsurlu bir e, tutum aslında yapmaya çalıştığımız şey ...sağlık konusunda gerçekçi bir risk değerlendirmesi yapıp gerçekçi bir şekilde önlem almaya doğru yönlendirmek. Şimdi mesela cinsiyet olarak baktığımızda bütün kaygı bozuklukları gibi kadınlarda daha sık görülüyor. Ama bir enteresan bir şey durum daha var. Şimdi bedensel belirtiler herkeste olabilir şu ya da bu şekilde... İşte kimisi bunu sorun yapar, kimisi yapmaz, rahattır, kimisi çok yoğun yaşar. Bedensel belirtileri olan kişilerin eğer eğitim süresi daha kısaysa yani e işte diyelim 5 yıl, 6 yıl bizim böyle bir çalışmamız vardı. O kişiler daha çok belirtiyle uğraşıyor. Başı ağrıyor, şura ağrıyor, bura ağrıyor falan. Eğitim süresi uzayan uzadıkça da hani lise mezunu, üniversite mezunuysa diyelim. Onlarda da daha çok bu durum hastalık kaygısına dönüşüyor hı hı. onlar da bir e, sebep bulmaya çalışıyor bir ad koymaya çalışıyor bir açıklama getirmeye çalışıyor e, eğitim süresi kısa olduğundaysa tabi e, her zaman böyle olacak diye bir şey yok hani ne bileyim tıp doktoru olup sadece belirtiyle uğraşan da vardır e, ne bileyim ilkokul mezunu olup hastalık kaygısı bozukluğu olan da olabilir hani hı hı. tek faktör o değil. Ama genelde böyle bir şey görüyoruz. Yani bir grup sadece belirtiyle uğraşıyor. Hı hı. O belirtiyi gündeme getiriyor işte ağrım var çok kötüyüm vesaire. Bir gruptaysa e, o belirti olabilir de olmayabilir de ama o belirtinin e, yaratacağı sonuçlarla uğraşıyor. O hastalık fikriyle uğraşıyor. Hı hı. Çünkü hastalık kaygısında bazen hiçbir belirti de olmayabilir. Hı. Ama ya ileride olursam işte ya ileride ya kanser olursam gibi. Dolayısıyla burada mühim olan şey kişinin öncelikle sorunun bir hastalık olmadığını bilmesi. Yani şunu demek istiyorum sorun bedensel bir hastalık olup olmaması sorunu değil. Çünkü hepimizin bedensel hastalıkları olabilir bedensel hastalığı olan insanlar var. Bizde ufak tefek bedensel hastalıklar olabilir. O duruma verdiği tepki asıl sorun yani. Ee, dediğim gibi diyelim benim hipertansiyonum var efendim veya başka hastalıklarım var. Bu benim hayatımın merkezi olmak durumunda değil. Hipertansiyonu olan, diyabeti olan ve ilacını kullanan hayatına da devam eden bir sürü insan var. İşte bu kişilerin e, belki de yaşadığı problem şu diyor ki ama benim hastalığım var ki olabilir de yani, e, onun için ben haklıyım bir kısmının da ciddi bir hastalığı da yok ama yine ben haklıyım diyor. Hayır, hasta olsan da aslında senin verdiğin tepki sağlıklı değil. Hı hı. Şimdi benim hipertansiyonum ya da diyabetim olduğunda sürekli diyabetim, tansiyonum var, ne yapacağım? Onunla mı uğraşacağım? Hani buradaki meselemiz o zaman senin ağrılarını, senin evet. sızılarını yok saymıyoruz. Tabii. Bunlara getirdiğin yorumu düzenlememiz evet. gerekiyor. Ve bunlarla uğraşman. Çünkü hı hı. ona verdiği davranışsal tepki de uygun değil. Evet. O durumu e, hani geçirmediği gibi diyelim benim efendim bir hastalığım olsak e, ya da olma ihtimali. Şöyle bir şey var mı? Eğer ben sürekli kanser olacağımı düşünürsem, endişe edersem, evhamlanırsam e, kanser olmam. Böyle bir şey var mı? Hani çok yok. düşünürsem kanser yok olur. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla o düşünüp durmanın hiçbir yararı yok. Bir kısmında da şöyle oluyor. Efendim ben eğer düşünüp durursam e, erkenden tespit edip Aha, önlem eminim. alabilirim. Şimdi ben diyelim burada oturup efendim şu anda bana bir, birisi saldırabilir mi? Dışarıdan biri geliyor mu gelmiyor mu? Sürekli buna dikkat etsem. İllaki bir şeyler du duyabiliriz. O zaman ne yapacağım? Ben burada olamam. Aşırı kendine dönme aslında çok önemli olmayan, sıradan zararsız bir takım belirtileri de fark etmeye ve o fark ettiklerini de olumsuz yorumlayarak kişinin rahatsızlığının sürmesine yol açıyor. İkinci e, belirtileri üreten ikinci unsur da şu, aşırı kaygılı olduğunuzda kas gerginliği, hmm. aşırı kaygılı olduğunuzda sindirim sisteminin durması, aşırı kaygılı olduğunuzda işte baş ağrıları, kalp Çarp çarpıntıları, e, ayrıca çarpıntılar gibi vücut belirtileri de artıyor. İkinci kaynakta oradan geliyor. Evet. Ve bu kişiler kendi belirtileriyle ilgili muhakkak bir açıklama bulmaya çalışırlar. Yani temel şey ona bir anlam vermek. Ama maalesef verdikleri anlamlar da son derece aslında keyfi. Yani keyfi derken kendi yaptıkları bir çıkarım. Tıbbi bir çıkarımdan çok kendi kafasında oluşturduğu bir e, çıkarımdır. Evet ee, bu kadar güzel tanımlamalardan sonra tedavi yöntemine gireriz. Evet. Aslında birazcık e, tedaviye giriş yaptı yani düşünürseniz evet. ne olacak gibi bir evet. bilişsel davranış evet. terapinin girişini evet. hocamızdan dinledik. Peki şimdi e, tedavide nasıl bir yolu izlememizi ben diyorum ki 17 yaşındaki lise öğrencisi Hüseyin üzerinden anlatsak. Tabii. Hem böylelikle tedavide nasıl bir yolu izlenmeli ne yapılmalı ve ilerleyen dakikalarda bundan sonra e, evinizde bir aile bireyinizle yaşıyorsanız o bu hastalık kaygısı var. Onlarla yaşamak da çok zor. Sürekli onu dinliyoruz. Sürekli size öyle mi? Ya aynı konu. Ben de baksana rengim bugün iyi mi? Bugün kötü mü görünüyorum? Sence şöyle mi? Bak burada bu yazıyormuş sence ne diye evet. sürekli bir tasdik onay. Ve üstelik... üstelik de siz onu onayladığınızda Hı -hı. Onunla yetinmeyip belki bir iki dakika şey yapıyor. Arkasından yeniden. Hı hı, soracak Sonra. durmuyor yani. Evet. Peki Hüseyin bu kadar e, hani e, ağrılarla gidiyor. 2 yıl önce başlıyor. Son zamanda da daha da artıyor. E, tabii ki ders çalışmıyor artık. Bir e, eğitim hayatı sekteye uğruyor. Sosyal hayatı sekteye uğruyor. E, sivilceyi bile Büyütebiliyor başka bir şeye yorabiliyor ee, Herhangi bir semptom gösterdiğinde Bizim baş dönmemiz gibi yani Biz baş döndüğünde mesela bazen benim olur Uykusuz uyumadım ya dün Bizim yorumlarımız da böyle olabiliyor daha normal düzeyde evet. yani Uyumadım Aa, herhalde tansiyonum düştü acıktım ben Evet. gibi yemek saatimi kaçırdım bugün çok su içmedim gibi su kaybetmeden biz bu tarz şeylerle tölere etmeye çalışıyoruz normal seviye bu Peki Hüseyin geldiğinde size hı hı. inanmıyorlar bana benim hastalığım var dedim nasıl başlarız tedavi Hüseyin ee, şimdi öncelikle Hüseyin niye öyle inanıyor hı hı. onu anlayarak evet. Çünkü dediğim gibi hani bir kişi bir şey yapıyorsa muhakkak kendi içinde bir gerekçesi vardır hı hı. arkasından e, Hüseyin ne istemiyor hastalanmak istemiyor evet. acı çekmek istemiyor hı hı. peki güzel kendi tutumu kendi bugüne kadar yaptığı şeyler acaba hastalanmama ya da acı çekmeme konusunda gerçekten ona katkı sağlayacak şeyler mi istediğine ulaşmasını sağladı mı ona bakıyoruz ardından da Hüseyin ne istemediğinden e, dikkatini ne istediğini Hüseyin ne istiyor Sağlıklı olmak istiyor ve iyi hissetmek istiyor. Peki sağlıklı olmak ve iyi hissetmek istiyorsa acaba şu anda kendi tuttuğu yol bunu sağladı mı? Buna dönük yani daha sağlıklı olmasına daha iyi hissetmesine. Hayır duygusal olarak kaygı endişe duydu. Üstelik de hani sağlığıyla ilgili bir garanti almak istedi onu da alamadı sonuçta alamadı. O zaman ardından soracağımız şey peki başka bir yol denemek ister misin? En azından bir süreliğine. Şimdi e, senin durumunla ilgili iki varsayım olabilir deriz. Bir, senin inandığın ama doktorların ya da gittiğin doktorların ya da çevrenin inanmadığı e, açıklama, yol, varsayım bu nedir? Sende şu anda tespit edilemeyen ciddi bir hastalık var ve bu yaşadığın belirtilerde bunun ön işaretleri ama doktorlar saptayamıyorlar. Dolayısıyla sen sürekli vücudunu dinlemelisin, yapabildiğin kadar işte araştırmalısın, kontrol etmelisin, gidip doktorları ikna etmeye çalışmalısın. Ki bu bugüne kadar senin tutturduğun yol. İkinci yol ne? İkinci açıklama ne? İkinci seçenek ne? Senin sorunun hasta olacağın konusunda kaygın var, kaygılısın ve bu kaygı nedeniyle vücudunu fazla dinliyorsun, yaşadığın belirtiler... Hem vücudunu fazla dinlediğin için fark ettiğin sıradan zararsız belirtiler hem de e, bir yandan da bu kaygının getirdiği bir takım bedensel belirtiler. İkinci açıklamada bu. Hı hı. Şimdi sen hep birinci açıklamaya göre yaşadın, ne kazandın ne kaybettin? Bir süreliğine ikinci açıklamaya göre e, yaşamak. İkinci açıklama acaba gerçekçi mi değil mi Bunu araştırmak ister misin? Öyle başlıyoruz. Hı hı. İkinci açıklamaya bir şans vermek ister misin? Çünkü e, istediğin anda tekrar hani şu an Eski tutturduğun yola dönebilirsin. dönebilirsin hani. evet. Biraz da bu yolu deneyelim gibi bir anlaşmayla başlıyoruz. Daha sonra yaptığımız ilk şey e, kişinin... Davranışları çünkü insan, kişi kontrol edebilir. Hı hı. Güvence arama, internete bakma, ona buna sorma, komşuya danışma, gitme. anneye babaya gösterme eee. vesaire onu ıı, bir kere azaltması. Ha, hiç doktora gitmeyen tipse o tip ıı, bir durumu olduğunda Pers. muhakkak önce bir doktor. doktor muayenesi nesi var nesi yok ortaya çıkması hı hı. ama zaten sık sık doktora gidiyorsa orada ilk yaptığımız şey ee, tek bir doktora bağlanmasını sağlamak. Doktor doktor gezmemek. gezmemek. En önemli problem en zararlı şey odur. Niye? Her doktor siz gittiğinizde e, olayları mecburen sıfırdan alır. En başa dönüyorsun. Mecbur. Evet. Çünkü e, bilemez ne olduğunu. Bir takım tıbbi kayıtlar şunlar bunlar bir fikir verir ama hani rahatsızlıkları tanıyabilmek için süreci bilmek gerek. Dolayısıyla Tek bir doktora güvenip artık o doktor ne derse hatasıyla, sevabıyla, günahıyla ona bağlanacak. Ee, hani bu bir kendi şikayetlerinin türüne göre işte bir dahili hekimi olabilir, aile hekimi olabilir. Neyse hani şeyi. Ee, iki üç doktorsa e, işin içinden çıkamaz. Çünkü doğal olarak e, doktorların farklı anlı, her yediğin yoğurt, e, her yoğurt yilişi farklıdır evet. denir. Her doktor farklı düşünebilir, farklı tetkik isteyebilir. Bu bir eksiklik ya da zayıflık değil. Doğal bir şey. Yani zaten hani tıbbi teşhisleri koyabilmek açısından her doktorun işte önem verdiği veya kendi tecrübesine göre üzerinde durduğu hususlar farklıdır. Dolayısıyla ilk yapmaya, ilk adım olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. Daha sonra kişinin o bedensel yakınmalarını ortaya çıkartabilecek başka unsurları ortadan kaldırmak. Ne gibi? Şu efendim benim halsizlik yorgunluğum var ben kolay yoruluyorum bir yerlerim ağrıyor. Peki ne yapıyorum bulduğum çözüm? Daha çok yatıyorum istirahat ediyorum. Peki o zaman ne oluyor? Aslında bir kısır döngüye giriyorsunuz. Yattıkça ve istirahat ettikçe daha kolay yorulur hale geliyorsunuz. Yani bir kısım belirti de öyle çıkıyor. İsveç'te sağlıklı askerlerle yapılan bir deneme var. 24 saat bunları yatırıyorlar, yataktan çıkartmıyorlar. Bunlar sağlıklı insanlar. <gülüyor> 24 saatin bitiminde bunlar ayağa kalktığında dengesini bile sağlamakta zorlanıyorlar. Yani çok uyuduğunuzda sizde olmuyor mu? Tabii. Ben mesela 7 saatten 6 saatten fazla uyuduğumda evet. böyle sarhoş gibi Aynen. değişik bakıyorum etrafa. Algılarım bile köreliyor. Evet. Şeyin. Ee, sanırım Edison'un olabilir öyle bir sözünü ben okumuştum. Uyku diye uyuşturucu gibidir. Fazla alındıkça insanı sersemletir. Evet, çok doğru. <gülüyor> Sizin yakınlık. <yaşam gülüyor> Aynen acı. Evet, askerler evet. sersemlik yaşıyor. Evet. Şimdi yaşam stilini değiştirmek hı hı. ve kişinin odağını hani kendi bedeninden çıkartıp dış dünyaya yönlendirmek. Sağlık kaygıları ile ilgili de. O kaygıları hani sürekli tarzda düşünmek yerine bazen bizim düşünme zamanı dediğimiz e, şeyler yapabiliyoruz. Ödevler bazen var, e, terapi seansına kadar ertelemesini istiyoruz. Yani o düşünceleri kontrol edebilmeyi, kontrol derken aklına gelmesini kontrol edemez ama üzerinde düşünmeye devam edip etmeme. Zamanı kısım. kontrol edebilir. Evet yani onları analiz ederek bir sonuca ulaştırmaya Çalışmama kısmını, bizim mesela yine uyguladığımız iki hafta kuralı var. Herhangi bir belirti olduğunda hayatına devam et, hani sıradan her zamanki gibi olan biraz zaman tanı, hemen doktora gitme. Eğer o belirti süreklilik gösterirse, devamlılık gösterirse ya da farklı bir belirti olursa doktora git, doktorun önerilerini uygula sağlık kontrollerini belli bir aralığa yani diyelim işte 60 yaşında efendim bir insanın nedir işte yılda bir kere check-up'a gitmesi gerek diyorsa doktoru o sıklıkta gitmesi yani bir yandan da dediğim gibi normal sağlıkla ilgili yapması gereken şeyler, alması gereken önlemleri de alması Evet bunlar önemli. Hocam şimdi biz tedavi yönteminden bahsederken birlikte yaşıyorsa konularla ne yapacağız? Onu gelen sorulardan birisi zaten o yönde. Onunla böyle birleştirip sormak istiyorum. Efendim sizler bizlere adım adım insan instagram hesabından ulaşabilirsiniz diyoruz. Yine hatırlatıyoruz bugünkü yayınımızın çok güzel 5 kişiye gidecek bir hediyesi var. Depresyondan çıkış yolu hocamın kitabını göndereceğiz. Peki gelen sorularda devam edelim. Bir 10 dakikalık gibi bir zaman dilimiz var yaklaşık hocam. Züleyha hanım muhtemelen. Evet Süreyya hanım demiş ki merhabalar annem 76 yaşında demiş. 34 yıldır yengem ve abimle yaşıyor. Onların yokluğunda hastanelik oluyor. O durumda yanındakiler de hastaneye götürdüğünde bir şey çıkmayınca da doktora inanmıyor ve gitgide bu durum artık ne yapabiliriz diyor ki işte böyle Evet. Şimdi bu tür durumlarda muhakkak hani <Gülüyor> kişinin bir psikolojik yardıma da yönlendirilmesi gerek. Şimdi psikolojik yardımı da Kaybedecek bir şey yok şeklinde bir seçenek olarak sunmak. Yani şunu demek istiyorum bak doktorlara gittin e, doktorlar muayene etti. Bir de işte hastalık kaygısı dediğimiz bir şey var. Yani senin sorunun e, mesela has, herkes hastalanmaktan rahatsız olur. Acaba hani hastalanmaktan ben rahatsız olmam hastalanmak istiyorum diyen birini duyduk mu duymadık. Ama sizin senin sorunun hastalanmak olmayabilir. Hı hı. Senin sorunun. Hastalanma düşüncesi, hastalanma fikrine de sanki hastalıkmış gibi tepki veriyor olabilirsin. Bu da psikolojik bir durum olduğu için psikolojik yardım. Psikolojik yardımı kaybedecek bir şey yok şeklinde sunmak dediğim şey şu. Şimdi bugüne kadar işte doktorlara gittin bir şeyin yok dendi dolaştın sonuç alamadın masraf yaptın yoruldun. Hastaneye girdin çıktın onların da bir riski var. Evet. Peki bir de öbür seçeneği denesen ne kaybedersin hı hı. çünkü öbür seçeneği denedin diyelim bir ay iki ay psikolojik olarak çalıştın sonuç olmadı o zaman elin güçlenmiş olur yani bir daha bir doktor ya da çevrende birisi e, ya senin durumun psikolojik dediğinde dersin ki efendim ben psikolojik tedavi aldım psikoloğa gittim ama bir şey değişmedi eliniz güçlenmiş olur gibi sunmakta fayda var ya yani ne kaybedecek? Böyle bir şeyle bir ikinci şey e, psikolojik demek belirti olmadığı anlamına gelmiyor hı hı. belirti var sonuç yok ama o belirti evet. e, sıradan zararsız bir belirti olabilir hı hı. ya da psikolojik etkenlerle hı. alevlenen ama iki psikolojik etken var dikkat odağının yönelmesi yani gerçekten kişi bir şey hissediyor ikinci etkende e, kaygının ve yaşananların o e, belirtileri daha yoğunlaştırmaz biz buna psikosomatik diyoruz evet. yani bir kişide bedensel bir belirti olabilir ama bu belirti psikolojik durumla artı artıp azalma gösterebilir Hı. bunların tedavisi Hani bedensel tedavilerden çok çok e, Psikolojik, psikolojik tedaviler yani. gerektiriyor evet. Şerife Hanım'ın bir sorusu var. Demiş ki kuzenim 6 aylık hamile ve sanki 6 aydır bütün hastalıkları geçirdi. Onu anlatamıyorum hasta olmadığını ve normal olduğunu. Evet. Her şeyi aşırı derecede abartıyor ama artık pes ettim. O hastalıklarını anlatıyor. Ben dinliyorum. O kadar bunalttı ki bazen telefonlarını açmıyorum. Evet. Müzdarip olan onlarla yaşayan çok insan var. Tabii. Ne söylersiniz Çünkü bu hanımefendiye? Konu hep aynı konu tabii bu konu insanları bir süre sonra rahatsız eder. Evet. Hani düşünün bir yakınınız var hani telefon ediyorsunuz merhaba nasılsın ve bir sürekli şikayetler. Şöyle çektim böyle çektim şu ramazda buramazda ne bileyim 15 gün sonra yine arıyorsunuz gene aynı şey. Hı hı. Şimdi siz o kişiyi aramaya istekli olur musunuz? Hayır. Bunun gibi yani. Maalesef. Orada insanları uzaklaştıran şey o kişinin kendisi değil. O kişinin ilişki kurma biçimi, söylediği şeyler. Önce onu fark etmesin. Şimdi ilişki kurma biçimi dediğimde burada güvence arama davranışı önemli. Efendim başım ağrıyor, tümör olabilir mi? Acaba şunu yedim dokunur mu? Şu beni hasta eder mi? Soru stilinde zaten problem var. Çünkü soru ne olmalı? Ya ben e, şu anda başım ağrıyor ve bunun tümör olabileceğini düşünüyorum aslında. Şu anda işte e, bir şey yedim bana zarar verir mi diye düşünüyorum. Dikkat ederseniz bana zarar verir mi de ne var? Hani sanki reel bir şeymiş gibi. Oysaki ben zarar vereceğini düşünüyorum ve kaygılanıyorum. Sen bana ne dersin? Soruyu öyle sormak Çok gerek. daha güzel bu zaten insanı bunaltan değil. Ee, evet. Orada zaten ikna etmeye yönlenir insan Aynen. otomatikman. O Aynen. çağırıyor seni sanki o ifadeyle. Evet. Evet. Çünkü bu bana zarar verir mi de dediğim gibi hani onu gerçek gibi görme var. Ben şu anda bunun zarar verebileceğini düşünüyorum ve kaygı duyuyorum dediğinizde bile o belirtide azalma oluyor. Niye biliyor musunuz Hı. bir şeyin adını koyarsanız o azalıyor. Halbuki ilk cümle nasıl? Bana bir şey olur mu? Bu sanki gerçekten bir şey varmış gibi. Ben şu anda bana bir şey olacağını düşünüyorum ve kaygılanıyorum. Ama hepimize bir şey olabilir. Evet. Burada bir, bir de hani sonuca götürme yok. Bana bir evet. şey olabilir mi? Bunun cevabını ben Aynen. de bir doktor da veremez. Evet, veremez. Çünkü bu hepimiz için geçerli bir şey. Evet. Hepimiz için belli bir belirsizlik var Çok doğru. E, maalesef. Peki hocam belki son soru olacak. Bu soruyla beraber artık özet geçeceğiz belki programı Çok da yoğun bir mesaj trafiği var, yorum trafiği var kitabınıza talip olan. Benim gördüğüm 400'e yakın yorum olmuş bile. Demiş ki bir izledim Yasemin Hanım ben de e, merhaba ben de yıllardır ağrılarla yaşadım bulamadılar. Bir sürü tedavi ameliyat ortamları oldu ama geçmeyen ağrılar oldu. Sonra tabii ki daha çok araştırdım bir sürü şeyler denedim. En son iki gün önce fibromiyajı teşhisi koydular. Bu yıllardaki belirsizlik benim daha çok kaygılanmama sebep oldu. Psikolojim alt üst oldu ne yapmalıyım demiş. Evet. Son soru olacak hocam çünkü 5 dakikam kalmış. Hocam. Şimdi fibromiyajı tanısının mesela konulmaması da Evet. Kişide bir güvensizlik yaratıyor olabilir evet. ama şunu söyleyeyim fibromiyajı zaten aslında genel olarak söylüyorum tanısı zor konulan bir durum çünkü ölçütlere dayalı olarak konuluyor ve objektif bir laboratuvar bulgusu yok hani gözden kaçabilir bunu şunun için söylüyorum tıp sistemine olan güveni kaybetmemek lazım fibromiyajının aslında Psikosomatik bir rahatsızlık o da ve fibromiyajide de evet bir takım ağrıyı azaltıcı ilaç tedavileri var ve bunlar genelde işte antidepresan e, türü ilaçlar. Ama bunun dışında psikolojik e, durum da çok önemli. Psikosomatik bir rahatsızlık. Tipik yani vücutta bir şey var ağrılı nodüller vesaire ama o ağrının nasıl yaşandığı artması azalması psikolojik durumla da bağlantılı. Genel insanın e, psikolojisi kalkınırsa, olumlu yönde ilerlerse fibromiyajeye bağlı belirtilerde de e, azalma olabilir. E, i̇nsan beyni ile vücudu, insan psikolojisi ile bedeni çok yakın ilişki içinde. E, o nedenle hani ya o ya öbürü gibi düşünmemek lazım. İkisi birbirini etkiler. Bedenimizde bir problem hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur lafı gibi. Birinde bir problem olduğunda diğerini etkiler. Dolayısıyla ikisine dönük de bence kendimizi geliştirmeyi korumayı ihmal etmemeliyiz. Mesela bedensel sağlığımızla ilgili işte yürüyüş yapmak yediğimize içtiğimize dikkat etmek. İşte psikolojik anlamda yine zorlanmalar gerilimler hayatın getirdiği zorluklara sağlıklı bir şekilde tepki vermek. İşte gereksiz bir takım kafada kurmaları, kendi kattığımız stres ve zorlanmaları azaltmak. Çünkü hayatın içinde zorluklar var, sıkıntılar var. Bizim buna bir de kendi kafamızda ürettiğimiz sıkıntıları eklemeye gerek yok. Yoksa biz hayat toz pembe, her şey çok güzel. Öyle bir şey yok. İddialı bir cümlem var. Şimdi Haddimi olmayarak söyleyeceğim. Belki bunu eleştirmeniz de isterim bir profesör olarak. Ben insanların hayatlarındaki acılar yüzünden bize başvurmaları değil. Mesele burada hayatta yaşarken sorunlar, dertler, sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları kaldırarak bir hayat değil de onlara vereceğimiz tepkiler yüzünden Çok ya hasta doğru. oluyoruz. Ya da ruhsal olarak çok güçleniyoruz doğru. bu evet. iki şey üzerinden hayat yürüyor psikodinamik evet. dediğim şey bu benim evet. aslında. Doğru. Mesela insan ilişkilerinde onu da görebiliyoruz evet. hani kişi eğer ilişki temelli bir sorunsa en çok o sorunu ağır ve sıkıntılı şekilde yaşayanlar hep karşıdaki kişiyi değiştirmeye odaklı hareket edenler. Çünkü o zaman bir çıkmaza giriyor. Evet. Nasıl değiştireceksiniz bir insanı? Burada bizim verdiğimiz tepki aslında bizi hastalıyor. Kimse bizi hasta edemez dediğim zaman kızıyorlar. Hayır bizi hasta ettiler. Beni şimdi hasta, beni mahvettiler. Mesela bir kişi işte değişim için kendisi isteyerek sorunları olduğunu görerek hı hı. psikoloğa, psikiyatra geliyor, terapi oluyor, gayret ediyor. Hani o durumda bile biz yüzde yüz netice alabiliyor muyuz? Yok. Hayır. Hı hı. Ama biz şimdi bunu... Bırakın hani böyle bir e, şeye niyetli olan istekli olan gören öyle biri de yok karşımızda ama biz onu değiştirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Tabii ki yorucu. Ve bizi yıpratan bir tutum evet. oluyor. Ee, peki hocam yaklaşık bir dakika sürem var Hı -hı. sizin için. Ee, o hastalık hastalığı yani hastalık hastası bu insan dediğiniz bir anneniz, babanız, işte kardeşiniz, Hı -hı. çocuğunuz varsa e, onlarla yaşarken dinleme modunda onlara küçük önerilerle bitirelim bir evet. programı. Bu önemli bir ee, konu. Belki en önemli öneri şu soruları olduğunda o soruları az önce söylediğimiz şekle çevirerek onlara iletmek. Hı -hı. Yani senin şu anda bak şöyle bir ağrım var. Ve sen de bunun işte kanser, tümör şu bu olabileceğini düşünüyorsun. Ve de bu da seni endişelendiriyor, kaygı duyuyorsun öyle mi? Evet. Şimdi ben daha önce böyle soruların oldu. Hani cevaplar verdim işe yaradı mı, yaramadı mı? Yaramadı. Bu belirti için hani ben de bir şey desem uygun değil. Gerekirse doktora gideriz. Şu anda e, hani buna odaklanmak yerine istersen şunu şunu yap gibi bir öneride bulunabiliriz. Düzenli bir doktora bağlanmasını sağlamak, belli sağlık kontrollerini yapmasını sağlamak ve hayatı genel olarak zenginleştirmek. Yani o kişiye şu soruyu sormakta fayda var. Şimdi tamam, şu hastalık olabilir, bu hastalık olabilir, olmayabilir. Ama eninde sonunda hayatın belli bir süre ve onda bir sonu var. Bu kesin. Şimdi o zaman sen hayatını nasıl geçirmek istiyorsun? Bütün hayatını ben de şu hastalık var bu hastalık var endişeleriyle kaygılarıyla mı geçirmek istiyorsun? Yoksa hayatını güzel sağlıklı mutlu bir şekilde yaşayıp sonunda neyse o son o sona kadar gelmek mi istiyorsun? Bir şeyle bitireyim bir karikatür var şöyle hastalık kaygısı hipokondriyazis hastalık hastalığı olan bir kişi işte 96 yaşına gelmiş artık en son hastanede ölüm döşeğinde bütün yakınlarını çağırmış. İşte öleceğim öleceğim diyordunuz inanmıyordunuz bakın işte ölüyorum <gülüyor> demiş. Hani o duruma düşmemek. Güzel aslında bir oldu bu anlatmanız hocam. Çok teşekkür ediyorum harika bir yayın. için. Ederim. Tekrar kitabınız hayırlı olsun diyelim. Bir daha ağırlamak da inşallah nasip olsun size. İnşallah. Ve efendim bugün de bize ailen sürenin sonuna geldik. Hastalık hastalığını konuştuk, hastalanma kaygısını konuştuk, tedavi yollarını konuştuk. Bugün vereceğimiz 5 kitabı da yarın akşam arkadaşlar sosyal medya hesabımız olan Adım Adım insandan duracaklarını söylediler bana. Onu sizlere aktarmış olayım efendim. Bir dahaki programda görüşünceye dek sizlere en emin olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.